Eve geldikten sonra sabaha kadar uyuyamadım. Çalıştığımız onca şeyi düşündüm. Muhammed Bey Kabudan Paşa'ya, ben hala bu isme alışamadım. Alışmam için buluşmadan önce onu evime getirecekti. Ama hala gelmemişti. Başörtümü düzelttim. Derin nefes alıp yerime oturdum. Elimdeki telefona baktım. Arama yok, mesaj yok, hiçbir şey yok. Açeli'ye yazmamış, Ayşe aramamıştı. Muhammed Bey aramayacak kadar egoluydu zaten. Bense hayatımın muhtemelen en deli saçması bir tiyatroya hazırlanıyordum. Saate baktığımda akşam yedi olduğunu gördüm. Akşam yemeğe gideceğimiz için yemeğe gitmeden hemen önce buluşacağız diye anlaşmıştık. Ama saati sormamıştım. Telefonla aradığındaysa geliyorum demişti. Herife baksan ki fizandan geliyordu. Tam bir daha arayacaktım ki kapı çaldı. Hızla kapıya koşup açtım. En önde Ayşe, yeşil bluzu ve siyah keten pantolonunu giymiş, gümüş damla küpeleri kombinine eşlik ediyordu. Yanında Yamaç Bey haki gömlek ve siyah kot pantolonu tercih etmişti. Aralarında en uğraşsız ve en etkileyici olan şüphesiz Muhammed Hamit Sancaktar'ın kucağındaki Kapıdan Paşa'ydı. Siyah, turuncu ve beyaz renkleri mükemmel bir şekilde dağılmış, uzaktan bile resmen ''Sev beni'' diye bağırıyordu. Muhammed Bey de gri kazak, mavi kot pantolon ve gri spor ayakkabı tercih etmişti işte. ise dünyayı ben kurtardım. Süper kahramanlar sadece yardımcı oldu ifadesi vardı. Buyurun geçin içeri. Dördü de içeri girdi. Ayşe soldaki tekli koltuğa oturdu. Beyler ise ikili koltuğa oturdular. Yamaç Bey Kapıdan Paşa'yı kucağına alıp bana getirdi. İşte bu sizi bir araya getiren Kapıdan Paşa. Önce korkmasın diye parmağımı burnuna doğru uzattım. Ama kedi o kadar sosyal biriydi ki hemen elimi sevdirmeye başladı. Kucağıma aldım ve onu sevmeye devam ettim. Kedi mırlamaya başlayınca Muhammed Bey somurttu. Ben gülerek onu sevmeye devam ederken Muhammed Bey söylenmeye başladı. Bana bak kapıdan paşa, sana söylüyorum. Eğer onu benden daha çok seversen, o çok sevdiğin yaşmamayı keserim, haberin olsun. Bu dediklerinden sonra kapıdan paşa sanki umurunda değil gibi bana daha da sokuldu. Muhammed Bey gözlerini kıstı. Yamaç Bey sırıtırken Ayşe konuşmaya başladı. Kağıtta yazan her şeyi ezberlediniz değil mi? Muhammed Bey başını salladı. Ezberledim. Artık Meryem Hanım'ın yedi sülalesine kadar her şeyi biliyorum. Yedi sülalesi önemli değil Muhammed. Önemli olan tanışma hikayeniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyler gibi kritik konular. Yamaç Bey'in dediklerine başımı salladım. Hepsini biliyorum. Bu oyunu başarıyla oynayacağız. İnşallah, dedi Ayşe. İnşallah başarabiliriz. Bugün Muhammed Bey'in ailesi, yarın senin ailen. Hatırladığım şeyle yanaklarımı şişirdim. Bir de benim ailem vardı. Kabudan Paşa kucağımda sıkılmış olacak ki kendi yere attı. Tamam, kısa bir prova yapalım o zaman. Ayşe'nin dedikleriyle başımı salladım. Meryem, Muhammed Bey'in en sevdiği çiçek ne? Düşünmeden cevap verdim. Lale. Ayşe doğru cevabı alınca gülümsedi ve aynı soruyu Muhammed Bey'e yöneltti. O da hiç düşünmeden cevap verdi. Papatya. O zaman bir soru daha, dedi Yamaç Bey. Meryem Hanım, Muhammed sinema ve televizyon bölümünü okurken babasının isteğiyle hangi dal ile beraber çift ana dal yapmak zorunda kalmıştır. Yüzümü buruşturarak cevap verdim. Bölümünü de, dersini de hiç sevmezdim. Matematik. Yamaç Bey gülümsedi. Muhammed, peki Meryem Hanım eğer senaristlik yapmasaydı hangi mesleği yapardı? Resamlık. O zaman bonus. Atelya bana bir soru gönderdi. Bunu size soracağım Muhammed Bey. Dedikten sonra kağıdı çıkardı ve okumaya başladı. Bir yayın evinde dört editör çalışmaktadır. Bu editörlerin her biri günde ortalama 12 sayfa düzeltmektedir. Aynı yayın evine yeni gelen stajyer ise günde sadece 3 sayfa düzeltebilmektedir. Yayın evinin kütüphanesinde ise toplam 240 kitap vardır ve bu kitapların 3'te biri henüz baskıya girmemiştir. Baskıya girecek olan kitapların sayfa ortalaması 180'dir. Buna göre yayın evi müdürü Selçuk Bey öğle arasında neden sürekli limonlu kek yemektedir? Ayşe soruyu bitirdikten sonra karşılarını çattı. Bir dakika ne? Yamaç Bey, Muhammed Bey ve ben sırıttık. Seviyordur belki, dedi Muhammed Bey. Ayşe soğukkanlılığını korumaya çalışsa da eminim şu an Açeli'ye kafasında türlü türlü işkenceler yapıyordu. Neyse, dedi Yamaç Bey, bence hazırlar. O sırada gelen telefon melodisiyle herkes Muhammed Bey'e döndü. Muhammed Bey hızlıca telefonu yanıtladı. Efendim anneciğim? Karşı tarafı dinledikten sonra gülümsedi. ''Geliyoruz tabii ki anneciğim.'' ''Hayır ne alakası var? Niye korkutup kaçırayım Meryem'imi? mi?'' Meryem mi?'' ''Muhammed Bey ne güzel numara yapıyordu öyle.'' Gerçeği şey bilmesem aşkımdan Ferhat'a bağlayıp dağları delecek sanabilirdim. ''Anneciğim geliyoruz. Hatta ben de şu an onu almaya geldim. İstersen vereyim.'' Gözlerimi büyüttüm. Israrla başımı iki yana salladım ama Muhammed Bey sırıttı. Tabi annem veriyorum. Al aşkım. Ona öldürücü bakışlar attım ve telefonu aldım. Selamun Suzan Hanım nasılsınız? Karşıdan naif ama kızgın bir ses yükseldi. Gelirseniz iyi olacağız. Hayır bu ani evlilik kararını da anlamadım ya neyse. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz evladım? Yangından mal kaçırmıyorduk ama 3 hafta içinde evlenemezsek ikimizden de teker teker 10 milyon Türkistan sikkesi kaçıracaklardı. Neyse, dedi Suzan Hanım cevap vermeme bile fırsat vermeden. Bunları siz gelince konuşuruz. Hadi Allah'a emanet, dedikten sonra suratıma kapattı. Şok içinde telefona baktım. Yamaç Bey gülümsedi. Aslında pamuk gibi kadındır. Eminim sizi de çok sevecek ama kendisi vakillerden hoşlanmaz. Bu yüzden böyle oldu. Telefonu Muhammed Bey'e verirken başımı salladım. İnşallah. Muhammed Bey... Yerdeki Kapıdan Paşa'yı alıp kedi taşıma çantasına koyup çantayı sırtına aldı. Hadi gidelim artık yoksa annem daha da kızacak. Tanışmanın gerginliği geri gelmişken Kapıdan Paşa çantaya kurulup miyavladı. Sanırım burada sadece o rahattı.